Auzu billahi ve'n-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde gördüğümüz, son gördüğümüz ayetlerden birisi olan 41. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Peygamber Vesselam'ı teselli mahiyetinde andolsun senden önce de bir takım rasullerle alay edilmişti. Onlarla alay edenleri alay ede geldikleri o şey yani azap çepeçevre kuşattı diyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini ve rübubiyetini beyan eden ayet-i kerimeler dile getirildikten sonra Rabbimiz Yüce Allah'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam göndermesinin ve dolayısıyla bütün peygamberleri göndermesinin hikmetini, peygamberin asıl vazifesini izah ediyoruz. 45. ayet-i kerimede Estaizu Billah şöyle buyuruyor قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ De ki ben sizleri ancak vahiy ile uyarıp korkutuyorum. İnzar gelmesi muhakkak olan tehlikeyi gelecekteki tehlikeyi haber verip uyarmak demektir. Bakın böyle bir tehlike var ve siz bu tehlikeye göre kendinizi hazırlayın. Kendinize çeki düzen verin demektir. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden geleceğe dair tehlikeleri haber verebilir mi? Mümkün değil. Bunu vahyin verdiği bilgiye dayanarak yapar. Onun için ben sizi vahiy ile ancak uyarıyorum diyor. Ben size gelecek tehlikeleri kendimi uydurup söylemiyorum. Ve benim size haber verdiğim tehlikeler, insanlar tarafından bilinmesi mümkün olan, Tehlikeler değildir. Benim size haber verdiğim tehlikeler ancak vahiy ile bilinebilen tehlikelerdir. Dolayısıyla sizin bu uyarıları bu korkutmaları gerektiği gibi ciddiye almanız gerekiyor. Vahyin tebliğcisi elbette rasullerdir. Fakat vahyi gönderen de şan yüce Allah'tır. Dolayısıyla bu haberleri, bu korkutmaları, bu uyarmaları Rasulleri aracılığıyla Cenab-ı Allah yaptığına göre evvela Cenab-ı Allah bu suretle bize ne kadar merhametli ve ne kadar adaletli olduğunu gösteriyor. Bizi bekleyen tehlikelerden bizi haberdar etmeden Bizi o tehlikelerle aniden ummadığımız bir zamanda karşı karşıya bırakmadığı gibi haber vermeden de bizleri uyanmadan da azaplandırmıyor. Burada daha önce zaman zaman dikkat çektiğimiz bir hususu burada da hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimenin başında kul emri vardır. De ki, bu şekilde başlayan emirler genelde ya gaybi bir hususu haber verir veyahut da peygamber aleyhissalatu vesselamın kendiliğinden söylemesi, bilmesi, anlatması imkansız olan hususları söyler. Ve diğer taraftan bu emirler aynı zamanda Resulullah aleyhissalatu vesselamın kendiliğinden bir şey söylemediğini, her ne vahiy olarak söylemişse Cenab-ı Allah'ın vahyi ile ona bildirilmiş olduğunu gönderir, belirtir. Peki Cenab-ı Peygamber ve bütün peygamberler, kendilerine gelen vahiy gereğince muhataplarını uyarıp korkuttuklarına göre, insanların o vahya karşı tutumları ne olmuştur? nasıldır? Şimdi insanlar bu uyarılara karşı iki gruba ayrılmışlardır tarih boyunca halen de böyledür. Kimileri bu uyarıları doğru kabul etmiş iman etmiş gereğini yerine getirmiştir. Dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir. Kimileri ise Uyarıları hiçbir şekilde dikkate almamıştır. Nefsinin, hevasının veya beşeri veya cinlerden tağutların, yalancı ilahların, uydurma liderlerin arkasından gitmiştir, sapıtmıştır, yolu cehenneme çıkmıştır. Ağırlıklı olarak insanlar genelde hidayeti tercih etmedikleri için... Çoğunlukla da akıbette bunlardan haber verilir. Onun için bu ayet-i kerimede iman edenlerin vahye karşı tutumları söz konusu edilmiyor. Çünkü mümin ile kafirin tutumu zaten birbirine zıttır. Birbirine zıt olan iki şeyden birisinin durumunu zikrettiğiniz zaman zorunlu olarak ikincisinin durumu belli olur. Burada vahiy ile uyarılıp korkutulanların arasında çoğunluğu teşkil eden kafirlerin tutumlarından bahsediliyor. وَلَا يَسْمَعُ السُمْمُ الدُّعَاءَ <يُنذَرُونَ> Sağır olanlar uyarılıp korkutuldukları takdirde kendilerine yapılan daveti işitmezler. Kulakları sağır olduğundan dolayı değil. Bildiğimiz sağır, kulak hastalığı bir kulak hastalığı olan sağırlık değil. Bu onların tutumlarının ve durumlarının vahye karşı takındıkları halin hiçbir şey işitmeyen haline benzetilerek zikredilir. Yani Cenab-ı Allah onlara işitme nimetini verdiği halde bu nimetin en güzel kullanılacağı yer Allah'ın vahyine, ilahi hitabına kulak vermek olduğu halde onlar bu ilahi nimeti bu hususta kullanmıyorlar. Bu nimete böylelikle şükretmek fırsatını da kaybetmiş oluyor. Her bir nimetin eğer bir şükrü varsa ki vardır, o nimetin şükrü de evvela o nimetin Cenab-ı Allah tarafından istenen yerde ve doğrultuda ve istikamette kullanılmasıyla gerçekleşir. Şükür o nimetin artmasını gerektirir. Ne kadar şükredersek o nimetten bize o kadar çok verir. وَلَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz yemin olsun ben de size daha fazlasını vereceğim. Bu bir ilahi taahhüddür. O halde bunlar kendilerine verilen işitme nimetinin şükrünü eda edemiyor. Aksine nimete şükredecek yerde... Nankürlükle mukabele eden zavallılardır. Çünkü onlara uyarı yapılıyor ve onlar bu uyarıyı hiç önemsemiyorlar, dinlemiyorlar. Uşuna benzer. Sonu uçurumla bitecek bir yolun, biraz sonra uçurumla bitecek bir yolun, her türlü işarete uyarmaya, bağırmaya, sinyale çağırmaya rağmen, bir kimsenin yine son hızla o yolu sürdürmesi gibi bir şeydir. Bu kişi artık iş işten geçtikten sonra belki kendisini uçurumdan alıkoyma fırsatını dahi bulamaz. Onun için öyle bir noktaya gelmeden önce insanın kendisine gelmesi lazım. Bu noktada nedir? Cenab-ı Allah diyor, kulun tövbesini kabul eder. Ne zamana kadar? Məlum yuğar, gır diyor hadis şerif. Yani ölüm esnasında o hışırtılı bir şekilde canını verirken nefes alıp verdiği hale gelinceye kadar Allah-u Teala kulun tövbesini kabul eder. Ve bundan daha uzun bir mühlet verilmez ki. Peki o esnada niye kabul edilmiyor? Edilmez. Çünkü imamda asıl olan gaybolanı vahyin bildirdiği şekilde kabul etmektir. Vahyin bildirdiği şekilde sen inanmadığın o şeyi o ölüm esnasında inanmadığı bütün hakikatlerin hak olduğunu müşahede eder. Gözleriyle görür. Gördükten sonra o imanın da bir kıymeti kalmaz. Tıpkı Firavun'un Musa ve Harun aleyhime uyarılarını hiçbir şekilde kabul etmeyip suda boğulduğu zaman aha şimdi İsrail iman ettikleri ilaha ben de iman ettim demesinin bir faydası olmadığı gibi. Çünkü Firavun ona, Firavun'a Musa aleyhisselam daha önceden sen Allah'ın azabı ile böyle devam edersen karşılayacaksın diyordu. O zaman iman etseydi fayda verirdi. Zaten azabı gördükten sonra imanın bir kıymeti yoktur. Onun için imzar olunduğu zaman azaba o takdirde iman etmek lazım ki bir kıymeti olsun. Zaten 46. ayet-i kerime de bunu ifade ediyor. Diyor ki وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكِ And olsun onlara Rabbinin azabından azıcık bir miktar yani ucundan biraz dokunacak olsa لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِبٍ <ظالمين> Vay bizim halimize yazıklar olsun bize. Biz gerçekten zalimlerden idik diyeceklerdir. Fakat bu demenin onlara bir faydası olmayacaktır. Olacak olsaydı Cenab-ı Allah bunu bildirirdi. Çünkü Yunus Aleyhisselam kavminden bahsederken onlar hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki Keşke her bir kasabaya uyarıcılarımız geldiği vakit iman etselerdi de imanın, iman etmeleri kendilerine faydalı olsaydı. İmanlarının faydasını görselerdi. Bundan bir istisna vardır. O da Yunus'un kavmidir. Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Azabı gördükleri vakit iman ettiler azaptan kurtuldular. İşte bunlar iman etmeyince ne oluyor? Le kulunne ya veylena kulla zalimin. Ne zaman söyleyecekler bunu? Cehennem azabını görecekleri veya azaba uğratılacaklarından kesinlikle emin olacakları vakit burada diyeceklerdir. Ondan sonra Artık hayat yani ahiretin yeni bir safhasıyla karşı karşıya kalınacak. Cenab-ı Allah da bunu şöyle izah ediyor. Esteydu billah ve nadu'ul mavazina'l kıst li yevmil kıyame. Ve biz kıyamet gününe mahsus, kıyamet gününe ait kıyamet gününe özel adaletle tartan terazileri ortaya koyacağız. Bu terazilerde zulüm olmayacak. Ağır basması gereken bir iyilik hafif gelmeyecek. Çok olan kötülükler de daha da arttırılmayacak. Ne kimsenin hasenatı eksiltilecek, ne de seyiatına bir ilave yapılacak. Teraziler her şeyi adaletle tartacaklar. Bununla Cenab-Allah adeta dünyada bizlere hepimize bütün insanlığa ifadeinde ise mesaj veriyor aynı zamanda. Ey insanlar diyor. Sizin bütün yaptıklarınız adaletli bir şekilde ölçülecek, biçilecektir. Dolayısıyla üzerinizdeki hakları eksiksiz yerine getirin. Kimsenin hakkı üzerinizde kalmasın. Bundan da emin olmak için gerekirse tartılarınızı kendi lehinize, Değil. Karşınızdaki müşterinin lehine olacak şekilde ağır bastırın. Ki emin olunsun. Dünyada yapılan hiçbir haksızlık kimsenin yanında kar kalmayacak. Biz insanlar her bir insan iki hakla yani iki türlü hakkı yerine getirmekle mükelleftir görevlidir. Birisi Allah'ın hakkı diğeri kulların hakkı. Ne mutlu o insana ki dünyaya kul hakkına girmeden geldiği gibi, yani kimseye haksızlık etmeden geldiği gibi, kimseye haksızlık etmeden gitsin. Buna riayet etmek lazım. Peygamber aleyhissalatü Selam soruyor. men el الْمُفْلِسِ Müflis kimdir? Biliyor musunuz? Kalu El müflisu fina ya Resulallah men la dirheme lehu ve la dinar. Aramızda müflis ey Allah'ın Resulü ne dirhemi ne de dinarı olmayan bir kimsedir. Dirhemsiz dinarsız yani parasız pulsuz çulsuz kimsedir bize göre müflis. Hayır diyor. Asıl müflis o kimsedir ki. Kıyamet gününe koca koca sevaplarla gelir. Fakat aynı zamanda bu kişi suna haksızlık yapmış. Bunu dövmüş. Buna iftira etmiş. Berikine sövmüş. Berikine zulmetmiş olarak gelir. Önce onların hakkının verilmesi için hasenatı alınır. Hasenatı verilir. Hasenatı biterse onların seyyiatı alınır, ona yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Bunları hatırlamak zorundayız. Bunları unutmamak zorundayız. Kimseye haksızlık etmeden bu dünyadan gidebilmişseniz, gidebilirsek ne mutlu bize. Kimseye zulmetmeden, kimsenin hakkını almadan veya etmişsek haklarını vererek, helallık dileyerek, helal etmelerini sağlayarak, helallık dilemek imkanımız kalmışsa, elimizden geldiği kadar dünyada onlar namına hayır yaparak, Ve biz de başkalarının haklarına karşı müsamahakarlık ederek kullarının, Allah'ın kullarının yaptığımız haksızlıklarını bize affedip bağışlama kapılarını açmış oluruz, ümidimiz olur. <gülüyor> İmkan varken helallık dileyeceksin, hakkını vereceksin, vereceksin. Araştıracaksın, bulacaksın, söyleyeceksin vesaire. Ama kimsenin hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmemeye bakmak lazım. Cenab-ı Allah bizi bu hususta muvaffak kılsın. Çünkü gerçekten zordur. Fela tuzlemü nefsun şeya. O gün o teraziler, adalet terazileri kurulacağı vakit hiçbir defse, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye hiçbir şekilde zulmedilmeyecektir. Yani az önce söylediğimiz gibi seyyiatı na ilave yapılmayacaktır. olmayacaktır. İyilikleri eksiltilmeyecektir. Vern kanamizkale pabte min hardal atina bha. Eğer okulun işlediği amel bir hardal tanesinin ağırlığı kadar dahi olsa yine de biz onu getiririz. İster iyilik olsun, fiser kötülük olsun. Vekfa bina hasibin. Hesaba çekenler olarak bizler yeteriz. Cenab-ı Allah'ın beşeriyetin başlangıcından kıyamete kadar gelecek olan, gelmiş olan ve gelecek olan insanları hesap gününde hadis şerifteki ifadesiyle sabahtan ikindi vaktine kadar. Hepsinin hesaba çekecek olması, bu ayet-i kerimenin manasını kavramamıza yardımcı olur. وَكَفَا bina hasibin. Allah'ın bu hesaba çekme işinde bir yardımcıya, bir muavine, bir danışmana, ayrıca hesap edecek, kitap edecek bir kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Hesap görenler olarak biz yeteriz. Niçin? Çünkü dünyadayken de neler yaptığımızı o biliyordu zaten. Hiçbir amelimiz eksiksiz olarak hepsi karşımıza çıkacak. Kıyamet gününde kişinin kaderinin yazıldığı levh-i mahfuzdaki kayıtlı hususlar ile amel defterinin melekler tarafından kaydedilen amel defterinde yazılanlar birbirleriyle karşılaştırılacak ve <gülüyor> her iki kitabın da birbirine tıp atıp uyduğu görülecektir. Ve bu herkes için böyle olacaktır. Böylelikle bizim melekler tarafından yazılmış azalarımız ve organlarımız tarafından da tasdik edilmiş haberlerimiz, yapıp ettiklerimiz ile levh-i mahfuzdaki kaderimiz birebir örtüşecektir ve kifabine hasibi de budur. Bundan sonra Cenab-ı Allah buyuruyor ki. Ve ve Geçen dersimizde hatırlattığımız veya hatırlayacaksınız birçok rasuller geldiğinden bahsediliyordu. Surenin bir adı da Enbiya suresi. Bu buyruktan itibaren de ayrıca çeşitli nebi'lerin çeşitli kıssaları anlatılacak. Her bir kıssanın da bize bir değil, birden çok mesaj, öğüt, ibret teşkil ettiği bilinen bir husustur. Onun için her birimiz, her bir kıssayı okuduğumuz zaman o kıssada bize neler verilmek, neler anlatılmak istendiğini de özellikle hatırlamaya, fark etmeye süzüp çıkarmaya gayret etmeliyiz. And olsun bizler, ve laqad atayna Musa ve Haruna'l Furqan. Andolsun bizler Musa'ya ve Harun'a Furkan'ı verdik. Furkan hakkı batıldan ayıran demek. Tevrat Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra semadan indirdiği en büyük ilahi kitaptır. Tevrat, Musa Aleyhisselam'a nazil olan Tevrat'ın ayrı bir kıymeti vardır. Burada ona bizzat Kur'an-ı Kerim'in ismi olan Furkan ismi verildiğini görüyoruz. Demek ki Tevrat'ta da Hakkı batıldan ayıran ve böylelikle Hakk üzere yürümesi için onlara yol gösteren bir kitap olarak Tevrat nazil olmuştur. Ve Tevrat sayesinde İsrail oğulları Hakkı batıldan ayırt edebiliyorlardı. Hakkı hak olarak batılı batıl olarak görebiliyorlardı. Hem bir furkandı o vadiye'en hem de bir ziya idi, aydınlıktı, bir nurdu. Bir nurdu. Ayrıca ve zikral lil muttegîn Kötülüklerden, şirk başta olmak üzere, her türlü kötülükten sakınıp, kendilerini koruyan takva sahipleri için bir öğüt olarak verdik. Furkan'ı ve bir ziyayı ve takva sahiplerine de bir öğüt olmak üzere verdik diyor. Ellezîne yahşevne rabbahum bil gayb. Onlar o kimselerdir ki kendileri için gayb olduğu halde yani Allah'ı görmedikleri halde ve kendilerini de kimse görmediği halde ne yaparlar? Rablerinden korkarlar. Haşyet duyarlar. Ve hum min as-saati müşfikun. Onlar aynı zamanda kıyamet kopacak diye korkarlar, ödleri kopar. İshfak halindedirler. Yani korkuyorlar. Ürperiyorlar. Ya kıyamet koparsa ne olacak derler. O dehşetli hali yaşamak istemiyorlar veya yaşamaktan korkuyorlar. Bugün deprem dediğin zaman müminiyle kafiriyle herkesin ödü kopuyor. Kıyamet ise çok daha farklı bir halde. Hac suresinin başında ki bu sureden hemen sonra gelen suredir. Diyor ki, Estaizu billahi, inne zelzelete saati şey'un azîm. Kıyamet sarsıntısı, zelzelesi pek büyük bir iştir. O kadar ki, yevme teravnehe, o kıyameti göreceğiniz günü tazhelu kullu murdita amma ardat her süt emziren ana insan olsun hayvan olsun süt emzirdiği yavrusunu unutacaktır ve tada kullu zati hamlin hamlaha her bir gebe dişi de karnındaki yükünü bırakacaktır. O korkudan, o dehşetten. وَتَرَمْنَا سَسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا Sen insanları bir sarhoş gibi göreceksin. Nereye gidiyorlar, nereye kaçışıyorlar, ne yapıyorlar? Mantıki hiçbir tasarrufta bulunamayacaklar. Sarhoşun yaptığı gibi. وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَهَرْبُ Çünkü onlar bir şeyler içip sarhoş olmuş değiller. Ama وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Ondan bu hal olacak. Onun için onun için gıyabında Allah'ı görmeden Allah'tan korkmak kıyametin dehşetli hallerinden korkup çekinmek, takva sahiplerinin en önemli özelliklerindendir. Kıyameti hatırlayan kıyametten korkar. Ve kıyametten korkarım da kıyameti hatırlar. <gülüyor> kıyameti hatırlayan, yaptığı her bir davranışın karşısına çıkacağını hesap ederek, ...davranışlarını gözden geçirir. Bir işi yapmadan önce on defa düşünür... ...öyle yapar. Ben kendime... ...ve insanlara... ...bunu yaparsam zulmeder mi? Veya zulmetmemek için bu işi nasıl yapmalıyım? Kendine zulmetmek de başkalarına zulmetmek de netice olarak... İnsanın kendisine zulmüdür. Fakat burada kendine zulmetmek derken Allah'ın haklarını kastediyoruz. Başkalarına zulmetmek derken kul hakkını kastediyoruz. Onun için insanın kıyameti düşünerek, ahireti düşünerek, her şeyden hesaba çekileceğini düşünerek ve hesaba katarak dünyasına çeki düzen vermesi icap ediyor. Dünyasına çeki düzen vermeden yaşanan hayat veya bu ahiret mülahaza edilmeden yaşanan hayat gafillerin hayatıdır. Gafillerin hayatıdır. Gafiller ise dünyada gaflet halinde yaptıklarından bir şey kazanmazlar. İyi dahi yapsalar o iyilikten gafil olacakları için onun faydasını dahi göremeyecekler. Ya kötülük yaparlarsa onu da varın siz düşünün. İyiliğinden bile hayır görmez gafil kimse. Yaptığı iyilikten bile. فَوَيْلُوِ الْمُسَلِّينَ an عَنْ صَلَاتِهِمْسَاهُمْ Demiyor musun? Vay o namaz kılanların haline. Onlar ki namazlarının farkında değil, gaflet içinde namaz kılarlar, yanılarak kılarlar. Hiç dikkat etmezler. Bahsedilen arada sırada beşeriyet icabı unutmaları değildir. Bahsedilen namaz vakitlerini hatırlamaktan hatırlamamaktan tutun, namaza başladığı zaman namazın dışında her şeyi düşündüğü için üç mü, dört mü, bir mi, iki mi kıldığını hatırlayamaması ve bilmemesi varıncaya kadar. Dereceleri farklı dahi olsa budur. Kur'an'a gelince Cenab-ı Allah Musa ve Harun'a verdiği kitabın mahiyetini anlattı. Ya Kur'an nasıl bir kitap? Ve hâze zikrun mubârakun enzelnâ. Bu ise bizim indirdiğimiz pek mübarek Bereketi, hayrı bitip tükenmek bilmeyen bir kitaptır, bir öğüttür. Zikr, öğüt ve hatırlatma demek. Bu ise bizim indirdiğimiz bereketi bol bir öğüt, bir uyarı, bir hatırlatmadır. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından nasıl değerlendirildiğini öğrenen ve bilen bir kimse kendisi de bir mümin olarak o kitaba Allah'ın verdiği değeri vermeye çalışır. Madem bu kitap bir öğüttür, zikirdir, o halde bu dikirden, bu öğütten öğütlenmek ibret almak icap eder. Madem mübarektir, bu kitabın bereketinden istifade etmek icap eder. Madem Allah tarafından indirilmiştir, beşer ürünü hiçbir hükme, hiçbir değerlendirmeye, hiçbir düşünceye, hiçbir felsefeye hiçbir ideolojiye hiçbir kanaate itibar etmemelidir. Çünkü onların hiçbirisinde bu özellikler yoktur. Bu bahsettiğimiz beşeri düşünce, ideoloji, rejim, sistem adına ne derseniz deyiniz, ne denilirse denilsin hiçbirisi ne öğüttür ne bereketi vardır ne de Allah'la alakası vardır. Onlardan uzak durmak için bu kadar yetmez mi? Onlara yanaşmamak için bu kadar yetmez mi? Allah'la bir alakaları yok. Bir bereketleri yok. Cenab-ı Allah ne diyor? Yemhaku Allahu'r-ribâ ve yurbi's-sadakât. Allah Allah riba kelime itibariyle artan çoğalan demek Cenab-ı Allah insanların artıp çoğaldığını zannettikleri faiz için Cenab-ı Allah yemhakullâhu riba diyor Allah faizi yerle bir eder mahveder onda bereket namına diye bir şey bırakmaz و ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند Sizler insanlara malların insanların mallarında bir artış göstersin diye verdiğiniz her bir riba Allah nezdinde artış göstermez. Allah ribanın bereketini giderir dua etkinime ve yur biz sadakat. Bunun karşılığında sadakaları arttırıp çoğalt. İşte bereket öyle bir şeydir. <gülüyor> Sayısal olarak faiz bir artıştır. Değil mi? 10 veriyorsun, 12 alıyorsun, 13 alıyorsun her neyse. 15-20 alan da olmuştur vardır da. Arttığını zannediyorsun. Ama Allah onda bereket bırakmaz. Bereketini yok eder. Buna karşılık sadaka cebinden veriyorsun, malından veriyorsun, çıkartıp veriyorsun, eksiltiyorsun. Cenab-ı Allah buna karşılık onları arttırır, çoğaltır, bereketlendirir. Onun için şu dünkü dünyada bereket diye bir şey kalmamıştır. İzi vardır belki. Çünkü rızıklarına bereket ihsan edilmeye layık kullar da az. Maalesef. Çünkü dünya nizamı, iktisadi nizamının esası faizdir. Cenab-ı Allah ise faiz alıp verenler faiz yemekten geri durmayanlar, kabirlerinden cin çarpmış, saraya tutulmuş gibi kimseler, kimseler gibi var. Yani, eli ayağı yerinde değil, yamulmuş, gözü bir tarafa kaçmış, öbür gözü bir başka tarafa bakıyor, kafası bilmem ne, yani bir şeye benzemeyecek. Maazallah. Cin çarpmış bir insan, Böyle çarpar mı? Yok. Ama o zamanki cahili anlayışa göre ve günümüzde de cahili insanlarda böyle bir anlayış var. Böyle olur, böyle olur, tanınmaz bir ağlılır. Ne konuştuğunu bilmez, ne söylediğini anlamaz falan. İşte sizin otosavvurunuza uygun bir şey, kıyamet gününde faiz alıp vermekten vazgeçmeyenlere uygulanacaktır. Onun için bugünkü dünyada Dünyanın ifade ise yarısı ikiye bölünmüş dünya her zaman için. Çeşitli bakımlardan dünya hep ikiye bölünerek tanımlanır. Dünyanın kuzeyi, dünyanın güneyi, dünyanın doğusu ve dünyanın batısı diye. Refah bilmem ne vesaire kuzeyde. E niçin? Çünkü faizde adaletli paylaşım yok. Peki bu faizin gelirini ellerinde bulunanların kendileri bu servetlerinden hayır görüyorlar mı? Görmüyorlar. Hem başkalarına <gülüyor> vebal zulüm hem kendilerine vebal. Onun için beşeriyetin gerçekten her yönüyle İslam'ın, Kur'an'ın ilahi vahyini irşadına ve bereketine ihtiyacı var. Bu ilahi nimetten istifade edilmediği sürece, Beşeriyet de sefaletten kurtulamayacaktır. İşte bu diyor, bizim indirdiğimiz bir öğüttür, mübarektir. Efe entüm lehu Siz onu inkar mı ediyorsunuz? Elbette biz inkar etmiyoruz. Aksine iman ediyoruz bütün kalbimizle. Fakat bugün Müslümanım diyenlerin önemli bir bölümü bile maalesef lisanı halleriyle bu kitabı inkar ettiklerini izhar ediyorlar. Maazallah. Onun için Müslümanım demek sorumluluğunun farkında olmak lazım herkes. Herkesin Müslümanım demenin ne anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Bunu fark etmesi gerekiyor. Ben bu kitaba iman ediyorum derken bu kitabın bereketine iman etmeliyim. Bu kitabı hayatıma hakim kılarsam nefsimde, vaktimde, malımda, mülkümde Çoluğumda, çocuğumda, yediğimde, içtiğimde, işimde, ticaretimde, insanlarla alakalarımda, zürriyetimde ve her bir işimde, her bir hayırda bana bereket iksan edileceğine iman etmeliyim. Ve bunu yaparsam fiilen de görürüm. Fiilen de görürüm. Ama... Beşeriyet Allah'ın dininden uzak kaldıkça, hele Müslümanım diyenler uzak kaldıkları sürece Allahü Teala hayatlarından bereketi kaldırır. Bereket sayısal çokluk manasına değildir. Bereket, başkalarının çokla yapabileceğinden fazlasını çok daha azıyla yapabilmek veya leştirebilmek bereket budur Allah Allah birisi de çok para verir bereket vermemiş paraza ne yapar hastalıkta harcatır bu israfta harcatır lüzumsuz işlerde harcatır üstleri on ve ban olur bir başkası Allah'ın rızasına göre kazanır Allah'ın rızasına göre harcamaya çalışır Cenab-ı Allah ona afiyet verir. Şunu ihsan eder, bunu ihsan eder. Veya hastalıkta harcatsa bile hastalık onun için ecir vesilesidir. Öbürü için hem dünya azabıdır hem de ahirette göreceği azaptan da ayrı bir azaptır. Biri de ötekini etkilemez. Böyle bir tecellisi vardır. Onun için İslami hayatın bereketinden istifade etmesini bilmek lazım. Bu hayatın her birimiz için, her bir hususta bereket olduğundan emin olmamız lazım. O halde, Efe entüm lehumun kirun, Siz bu kitabı, bu zikri inkar mı ediyorsunuz? Bu kitabın hakikatine iman ediniz, bu kitabın hakikatini olduğu gibi kabul ediniz. Evet. Bir namazımızı kılalım. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.